Merhaba, dün son büyük nükleer felaketin yıldönümüydü. 11 Mart 2011'de yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem ve tsunami felaketinin birinci yılında Japonya deprem ve tsunami kurbanlarını andı. Japonya'nın kuzey doğusunu vuran 9 büyüklüğündeki deprem fukuşima Daiichi nükleer santralinde radyasyon ısıntısına neden olmuştu. Ülke çapında depremin vurduğu yerel saatte 14.46'da 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Fukushima felaketinin yıl dönümünde dünyanın çeşitli yerlerinde de nükleer karşıtı gösteriler yapıldı. Bunlardan biri olan Fransa'daki gösterilerde binlerce kişinin katılımıyla 230 km uzunluğunda insan zinciri oluşturularak nükleer karşıtı eylem yapıldı. Aralarında gelecek ay Fransa'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki adayının da bulunduğu yaklaşık 60 bin kişi, ülkenin orta kesimlerindeki Lyon ile güneyindeki Avignon arasında nükleerden kurtulmak için insan zinciri oluşturmak amacıyla toplandı. Parlak yelekler giyen ve çevreci Avrupa nükleerden kurtul yazılı pankartlar taşıyan eylemciler iki kent arasındaki 230 kilometre boyunca el ele tutuşarak ya da şeritle birbirlerine bağlanarak nükleeri protesto etti. Eyleme Almanya, İsviçre ve Belçika'dan da nükleer karşıtları katıldı. Fukushima felaketinin yıl dönümünde Türkiye'de de İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Sinop, Mersin gibi kentlerde çeşitli protestolar gerçekleşti. Taksim'de nükleer karşıtları, Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santrale karşı inza, insan zinciri oluşturdu. Küresel Eylem Grubu, Greenpeace, Antikapitalist Öğrenciler, Barışa Pedal, Buda Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Dünya Yalnız Bizim Değil Platformu, Doğa Derneği, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi... DÖH, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Tema Vakfı, Yeşiler Partisi'nin de destek verdiği eyleme yaklaşık 1000 kişi katıldı. Fukushima felaketinin ardından nükleer sahibi pek çok ülkenin santrallerini kapama kararı aldığı, pek çoğunun da planlarını rafa kaldırdığı vurgulandı. Sırada Türkiye var. Nükleer santral kurulmak istenen ikinci bölge olan Sinop'ta da çevre mücadelecileri ayaktaydı. Sinop çevre platformu sözcüsü Seyfi Çelebi vatandaşların da katıldığı açıklamada Sinop Fukushima olmasın mesajı verdi. Çelebi Türkiye'de hala nükleer kazalar ile tüp patlamalarını benzeten politikacıların ve Fukushima'daki hidrojen patlamalarıyla atmosferdeki hidrojen miktarını kıyaslayan nükleer fizikçilerin yaşadığını belirterek bilim insanlarının tüm uyarılarına karşın Akkuyu projesinin sürdürüldüğünü bu santrallerin toplumsal maliyetlerinin göz ardı edilmek istendiği söylendi. Mersin'de de nükleer karşıtları Fukushima nükleer santrali felaketinde ölenleri yürüyüş düzenleyip denize çiçek atarak andı. Greenpeace üyesi iki eylemcide tekneyle çıkarak genel izleyici olma yazan pankart açtı. Eyleme katılanlar Akkuyu'da nükleer santral istemediklerini belirterek hükümeti uyardı. Bazı katılımcıların temsili kefen giydiği bazılarının yüzlerine maske taktıkları eylemde şarkılar söylendi, sloganlar atıldı. Mersin nükleer karşıtı platform dönem sözcüsü Sebahat Aslan ise güvensiz kaza riskleri çok yüksek ve pahalı olan nükleer santraller ülkemizin enerji sorununu çözmeyecektir dedi. Nükleer santrallerin Türkiye'de artık iptal edilmesi gerekiyor. Amator belgesi yayıncılar Ezgi Yazgül Öztürk ve Cesur Öcal'ın yaptığı Termik Tehdit Ali Ağa internette yayınlanmaya başladı. Ali ya yapılmak istenen termik santrallerin hikayesini 1990 yılından günümüze kadar anlatan belgesel yöre halkı ve uzmanlarının görüşleriyle hazırlandı. Belgesel 6 Mayıs 1990'da 50 kilometrelik insan zinciriyle ilham veren mücadeleye atıfta bulunarak başlıyor. Hükümetin 50 yeni kirli enerji planından İzmir'in de payına düşeni Ali Ağa için öngörülen 7 termik santral ile aldığının vurgulandığı belgeselde İzmir'de de Türkiye'nin hiçbir yerinde yeni termik santral planları istenmediği mesajı veriliyor. Türkiye Avrupa'da İngiltere'den sonra en yüksek rüzgar enerjisi İspanya'dan sonra ise en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip ülke yenilenebilir enerjilerde. Bir başka İzmir, Türkiye, dünya mümkün. Zorlu enerjinin Pakistan'ın Tata şehrinin Cimbir eyaletinde inşasını sürdürdüğü ülkenin ilk rüzgar santrali projesi Euromaniye Uluslararası Yayın Grubu'nun çıkardığı Aylık Finans Dergisi Project Finance tarafından ödüllendirildi. 158 milyon dolarlık yatırımla Pakistan'da inşa edilen rüzgar santrali projesi Project Finance Dergisi tarafından verilen 2011 Orta Doğu'nun en iyi yenilenir bir enerji finansmanı ödülüne layık görüldü. Dubai'de düzenlenen törende ödülü Zorlu Enerji adına alan Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, Pakistan Rüzgar Santrali'nin ülkedeki ilk dış kaynaklı yenilenebilir enerji yatırımı olduğunu ve 56.4 megawattlık kurulu gücüyle bu yıl faaliyete geçeceğini söyledi. Evet herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.